daki konumuz babu tahrimiz zulmü ve emr bi'r-raddil mazalim. Zulm etmenin haram olduğu ve zulm ederek elde edilen emanetlerin yahut da hakların sahiplerine geri verilmesi babı. Biliyorsunuz arkadaşlar zulüm zulüm ya Allahu Teala'ya karşı olur ya da Allahu Teala'nın kullarına karşı olur. Zulüm kelime olarak naks eksiklik manasındadır. Eğer Allahu Teala'nın bizler üzerindeki hakkını tam anlamayla yerine getirmemiş olursak, yerine getirmezsek ne yapmış oluruz? Zulmetmiş etmiş oluruz. Allahu Teala adına, Allahu Teala hakkında işlenebilecek en büyük zulüm de nedir? Şirktir arkadaşlar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 Aynı şekilde sözü dinlenen bir şefaatçileri de olmaz. Zalimler yalnız kimselerdir ahirette. Yine Muallif Rahimahullah'ın burada Hac suresinin 71. ayetinde zikrettiği ayette buyurulduğu üzere diyor ki Allah-u Teala وَمَا لِذْظَالِم۪ينَ مِنْ Ansar. Zalimlere yardım edecek yardımcılar da olmaz. Kıyamet gününde onların yanında yardımcılar da bulunmaz.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 hadisinde Nebi Aleyhisselatü vesselam'a sorulunca yıldan bir a'zam? Günahların en büyüğü hangisidir diye sorulunca Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "En tec'ala lillahi nidden Seni yaratmış olmasına rağmen, seni yoktan var etmiş olmasına rağmen Allahu Teala'ya bir eş, bir nid, bir ortak kılmandır. Yani en büyük günah budur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 و اعراضكم حرام عليكم mallarınız rızıklarınız ve kanlarınız canlarınız birbirinize haramdır. Ne yapamazsınız bunlara dokunamazsınız. Her birinin şartı var. Ke hürmeti yevmikum haza fi şehrikum haza. İşte bugününüzün haram kılındığı gibi ve daha hacında Aleyhissalatu vesselam diyor ki bugününüzün haram olduğu gibi yani bugün de birbirinize zulmetmeniz nasıl haramsa bu günlerin dışında da nedir? Bu hususlarda birbirinize zulmetmeniz haramdır. وَفِي beledikum هَذَا Mekke'de o topraklarda nasıl bazı şeyler haram kılınmış, helal olan, diğer yerlerde helal olan şeyler. Mesela hacca gittiğiniz zaman size ihrama girdiğinizde ne oluyor Avlanmak haram kılınıyor. Koku sürünmek haram kılınıyor. Bunlar nasıl haramsa Yahutta da Mekke'de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 aşırı derecede mala mülke paraya hırslı olmak özen göstermek diyor ki aleyhisselatü vesselam bu şekilde şuh cimrilikten de sakının malın mülkün peşinden aşırı derecede koşmaktan da sakının fe inneşşuhha zira bu haslet bu özellik bu kötü özellik ehlakemen men kâne kablekum sizlerden önceki toplulukların helak olmasının sebebidir onları helak eden şey budur mala olan düşkünlük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 Sahabelere o hadis de az sonra. Yani hiç ummadığın başkalarının günahları senin terazine senin omuzlarına yüklenecek. Sen onları, o günahları işlemedin. O Allah-u Teala'nın sevmediği şeyleri yapmadın ama zulmettiğinden dolayı senden bu şekilde ne yapılacak? Bunlar çıkarılacak.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 Son ayetinin devamında diyor ki: Ma faratna fil kitab min şey. Bizler insanların yapmış oldukları ameller hususunda yazmış olduğumuz o yazgıda yazmış olduğumuz onların amellerinde hiçbir şeyi diyor eksik bırakmayız. Yani her şeyi yazarız. Hatta hayvanların yaptıkları şeyler bile. Bakın hadiste ne diyor? Boynuzlu olan hayvanın boynuzsuz olan hayvana yapmış olduğu zulüm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 sonra ila rabbihim ihşarun ve ardından da bu hayvanlar alemi kuşlar ümmeti hayvanlar ümmeti ila rabbihim ihşarun rablerine ne yapılacaklar haşr olunacaklar diriltilecekler yani şöyle değil bu hayvanlar dünyada öldü bitti zaten mükellef değillerdi bunlar öldükten sonra da artık onların kıyametle ne diriltilecekler ne Allah'ın hesabına maruz kalacaklar hesaba çıkarılacaklar hayır onlar bile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 Ta ki Allah-u Teala'nın Tevbe suresindeki şu ayeti inene kadar ya اَيُّهَا amenu آمَنُوا اِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ allah Teala buyuruyor ki Ey iman edenler, müşrikler necistir, pistir. فَلَا يَقْرَبُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا Bu seneden sonra, bu yıldan sonra artık müşrikler mescidi harama yani Mekke'ye ne yapmasınlar? Yaklaşmasınlar. allah Teala bu buyruğu indiriyor. Ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam İmam Bukhari ve Müslim'in riayet etmiş olduğu hadiste şöyle buyuruyor. La yahoccu ba'del am müşrikun. Ve la yatuufu bil beyti uriyan. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam artık yani 8. Hicretin 8. yılından sonra bu artık bu tarihten sonra diyor. Ne yapamaz? Müşrik hac yapamaz. Yasak. Niye yasak? Sen çünkü Allah Teala'ya ortak koşuyorsun.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 o heyetlerin gelip Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan dini öğrenmelerinden sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam artık hicretin 10. yılında ne yapıyor Aleyhisselatü Vesselam? Hacca gidiyor. O gün için Müslümanların 120 küsür 124 bin sayısı olduğu söyleniyor. 124 bin. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la hacca gidenlerin sayısı 100 bin. Yani Müslümanların çoğu ekseriyeti o sene ne yapıyorlar? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la hacca gidiyorlar.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 Onunda da ne oluyor? Bayram oluyor. Zilhicce'nin onu. Zilhicce'den sonra hangi ay geliyor arkadaşlar? Muharrem. Muharrem. Yani yeni yıl başlıyor. Sonra Saf Safar. Safatür. Sonra Rabi'ülevvel. <gülüyor> yani Peygamber Aleyhissalatu vesselam veda haccından sonra ne kadar yaşıyor? 3 aydan daha az. Yaklaşık olarak 3 ay. Evet. 2,5 3 ay yaşıyor Nebi Aleyhissalatu vesselam ondan sonra vefat ediyor. İşte bu veda haccında aleyhissalatü vesselam insanlara hutbeye çıkıp veda hutbesini veriyor. Dediğimiz gibi birçok münasebette nasihatlarda öğütlerde bulunuyor. i̇bn Ömer de diyor ki Nebi aleyhissalatü vesselam bizlerin arasındayken Nebi aleyhissalatü vesselam çıktı Allah'a hamd etti ve Allah'a sena etti. Peygamber aleyhissalatü vesselamın bir kul olarak ümmeti gönderilmiş olduğu dine davet etmeden önce yaptığı bir vazife var. O da Allah'a hamdü senada bulunmak. Vermiş olduğu nimetlerden dolayı Allahu u Teala'ya hamd ediyor. Çünkü o da bir kul. ثُمَّ ذَكَرَ الْمَس۪يحَ الدَّجَّالِ فَاَطْنَا fi zikrihi <gülüyor> i̇bn Ömer diyor ki sonra aleyhissalatü vesselam Deccal'i zikretti. Ve diyor Deccal'in hakkında uzunca konuştu. Ve ardından dedi ki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 İnna Rabbakumleyse bir <gülüyor> ağ var. Aleyhisselatü vesselam. Bu hadiste diyor ki Rabbiniz ne değildir? Tek gözlü değildir. ve inna hu var ama Deccal tek gözlüdür. Aynal <gülüyor> yumna hangi gözü onun kördür? Sağ gözü. Ke enne aynal hu sanki onun o gözü ne gibidir diyor.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 Ama iman ehli olmayan, mümin olmayan, müşrik olan, münafık olan kimseler öyle ki Arapçanın en iyisini, en iyi düzelidiler, Arapçayı en güzel en iyi düzelidiler bile bunu ne yapamayacaklar. <gülüyor> Göremeyecekler, okuyamayacaklar. Ela inna Allah haram aleykum dima'akum. Aleyset osan bu veda hadisinde şöyle buyuruyor. Ey insanlar, Allah Teala kanlarınızı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 Aleyhisselatü vesselam Allahu Teala'ya üç kere şahitlik talebinde bulur. Allahum eşhed, Allahum eşhed, Allahum eşhed. Allahum şahit ol. Allahum şahit ol. Allahum şahit ol. Diyor ki devamında Eleyse salatü vesselam veylekum ev veyhakum. diyor dikkat edin mahvolursunuz, helak olursunuz. La terci'u ba'de kuffara yadrabu ba'dukum riqabe ba'd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 allah Teala Talak suresinde buyuruyor, buyuruyor ki Allahüllezî halaqa seb'a semâvat ve minel ardı mithlehunne gökleri yedi kat yaratan ve yeryüzünden de bir o kadar yaratan Allah'tır. Ne demek yeryüzünden de bir o kadar yaratan yahut yeryüzünü de yedi kat gök gibi onun misli gibi yaratan Allah'tır.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 Kıyamet gününde o elde etmiş olduğu zulümle almış olduğu yer ve onun altındaki 7 kat yer ne yapılacak? Onun boynuna asılmış bir şekilde, boynuna dürülmüş bir şekilde gelecek. Adam o şekilde olacak. Şimdi siz düşünün. Yeryüzünün büyük ülkelerini zulüm yara işgale zulümle işgal edenleri. Siz düşünün başkalarının arsalarını, yetimlerin, miskinlerin, zavallıların arsalarını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 Kaçamaz. Allah-u Teala artık onu ne yapmaz? Bırakmaz. O adam Allah'tan kurtulamaz. Aynı Allah-u Teala'nın Hud suresinde şöyle buyurduğu gibi. Diyor ki Allah-u Rabbik <gülüyor> Rabbinin yakalaması, Rabbinin tutu vermesi de böyledir. İzâ akadel qura ve hiye zâlime. İşte o şehir halkını, o şehirleri aldığı zaman, yakaladığı zaman böyle yakalar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 Onun için kul kendine şöyle şu şekilde çeki düzen vermesi lazım. Yani nereye kadar ben bu günahlar içinde yaşamaya devam edeceğim? Nereye kadar Allah Teala isyan etmeye devam edeceğim? Geçen bir arkadaşla konuşuyoruz. Bu belediyenin cenaze işleriyle ilgilenen kurumunda çalışıyor. İşte her gün bir kat cenaze iş çıkıyor diyor. Gidiyoruz, cenazeleri alıyoruz. İşte diyor kimi zaman diyor evlere giriyoruz. Polisten diyor kapıyı açıyoruz. Adam diyor içeride koltukta oturuyor. Ayak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 Yani Aleyhisselatü sözü çok açık. Onun için Selef hep korkmuş. Yani İmam Ahmed'ten nakl oluluyor. Böyle öğrencinin etrafında toplanıp ondan ilim talep etmesi, insanların onu sevmesi, her yerden gelip ondan, ondan ilim talep etmeleri diyor ki Ahmed, İmam Ahmed, bunun diyor istidraca olmasından korkuyorum. Bunun diyor istidrac olmasından korkuyorum. Yani Allah Teala'nın beni böyle fitneye götürdüm, götürmesinden korkuyorum. Ama şimdi.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 Munun da kabul ederlerse diyor Muazzez bin Jableh, ﷺ, "Faa'alihum" an Allah ﷻ iftara'da عليهم sadaka teuxhuzu min aghniyahim, faturdu alafukara'ihim. <gülüyor> Zenginlerinden alınıp fakirlerine verilen Allah ﷻ onların üzerine sadaka, bir sadaka yani bir zekatı farz kılını onlara öğret. Demek ki zenginlerden alınacak, fakirlere verilecek. "Fainhum eta'ul izzalik" diyor bunlara da itaat ederlerse, bunu da kabul ederlerse.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 Vataki davetel mazlum, mazlumun duasından korun, sakın. Yani, Çünkü diyor ki, fakine, Allah ile, fakine, Allah ile, Allah ile, Allah ile, Allah mazlumun Allah Allah arasında Allah perde, bir engel yoktur. Dua ettiği zaman Allah ile, Allah ile, Allah ile, Allah ile, Allah ile, Allah ile, Allah ile, Allah ile, Allah